1952, numaralı konu, Müslümanlardan bazılarının bir cinin yardımıyla ölümden kurtulmaları, evet, birkaç kişi Mekke'ye giderken yollarını şaşırdılar. Kurtuluş ümidi kalmayınca kefenlerini giyerek ölümü beklemeye başladılar, bu sırada ağaçların arasından bir cin çıktı ve onların yanına gelerek, ben Hazreti Peygamberden Kur'an dinleyen cinlerden birisiyim, Hz. Peygamberin, mümin müminin kardeşidir, onun gözcüsü ve rehberidir, hiçbir zaman onu yardımsız bırakmaz, dediğini duydum, iste size su, işte yol, diyerek onlara su verdi ve yolu gösterdi.